Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmu'in emma ba'du Biz en son geçen dersimizde eee vacip nedir dedik ve dedik ki geçen dersimizde biz artık bu dersten sonra eee hükmün kısımlarını ve her kısmın tafsilatını anlatacağız dedik ve ilk başta dedi ki şer'i hüküm iki kısmı ayrılır onlar da birincisi şer'i tek teklifi hükümler bir de şer'i ve vada'i olan hükümler dedik teklifi hükümleri ise dedik teklifi hükümler cumhur-i ulemanın yanında beş tanedir vaciptir menduptur mübahtır haramdır ve mekruhtur dedik. Lakin dedik, Hanefi uleması şerai teklifi hükümleri beş kısma değil, yedi kısma ayırmışlar. Dedik çünkü onların yanında bir de farz var, yani vacibin dışında bir de farz var. Bir de onların yanında mekruhta iki kısma ayrılır Veyahut da kimisi haramı iki kısma ayırdıklarını söylemiş, kimi mekruhu iki kısma ayırdıklarını söylemiş böyle olunca tabii onların yanında şer'i ve teklifi ahkam yedi kısma çık çıkmış oldu dedik. Geçen dersimizde önce başlangıç olarak dedi ki birinci şer'i ve teklifi ahkamın birinci kısmı olan vacip dedik. Fel vacibul mahkumu bil sevabi fi fi'lihi ve terki bil dedik. Eee vacibin tanımı vacip o şeydir ki onu yapıldığı zaman sevap ile hükmedilen terk edildiği zaman ise ekap ile hükmedilen şeydir dedik. Ve vacibi anlattıktan sonra dedik kitabımızda yani bizim metnimizde varit olmayan lakin vacibe mutallik olan bazı meseleler var. Dedik mesela bunlardan bir tanesi nedir? Vacibin sigaları nelerdir? Yani tamam biz vacibi öğrendik. Vacip Allah azze ve celle'nin kişilerden kesin bir emir ile talep ettiği ve yapılmadığı zamanda kişilerin mutlak olarak zem edildiği, yerildiği şeydir dedik. Peki biri sorsa dese ki ne hangi şekilde kitap ve sünnette varit olursa biz onun vacip olduğuna inanırız dese o zaman vacibin sigalarını anlattık. Bugünkü dersimizde ise anlatacağımız şu anki konumuz vacip ile farz aynı şey midir? Vacip ile farz aynı şey midir yoksa ayrı ayrı şeyler midir? Zaten hemen ta ilk dersimizde bu hüküm konusunun temel başlıklarını anlatırken hatırlıyorsanız ki demiştik. Daha biraz önce de zikrettiğim gibi dedik cumhur-u ulemanın yanında vacip ile farz ikisi de aynı şeydir. Cumhur-u ulemanın yanında vacip ile farz ikisi de aynı şeydir. Yani ikisi de şari'in emrettikleri Şeylerdir. Kesin bir dil ile emrettiği şeylerdir. Lakin Hanefi fukahası ve İmam Ahmet'ten de bir rivayet olarak zikredilen vacip ile farzı birbirinden ayırmışlardır. Vacip ile farzı birbirinden ayırmışlardır. Demişler ki bu ulema vacip şeriatta ayrı şeylere ıtlak edilir, farz ise şeriatta ayrı şeylere ıtlak edilir. Şimdi biz bugünkü dersimizde Cumhurla hanefiler bu konuda niye ihtilaf etmişler ve bu ihtilafın sebebi nedir, semeresi nedir? Yani sonuç olarak hanefilerin bu ihtilaftan çıkardığı nedir, cumhur ulemanın bu ihtilaftan çıkardığı nedir? Cumhur ulemanın farz ile vacibi aynı saymasının aralarında şer'i açıdan fark görmemesinin sebebi şudur. Cumhur ulema demiştir ki biz şer'i naslara baktığımız zaman Allahu Teala farz ile farz ile vacibi aynı manada kullanmıştır. Yani farzı vacibin yerinde vacibi de farzın yerinde kullanmıştır. Biz buradan anlıyoruz ki demek ki şeriat farz ile vacip arasında fark gözetmiyor. Yani ikisini aynı kefede görüyor. Hatta İmam Suyuti Keh kebus diyor ki eee Cem cemül En Nazm'ında diyor eee vel fardu vel vacibu zû terâdufi ve Yani farz ve vacip eş anlamlıdır. Vel fardu vel vacibu yani ikisi de nedir? İkisi de eş anlamlıdır. Vacib ile farz eş anlamlıdır. Onu buna söylemeye iten sebep nedir? Çünkü onun, o da cumhurun görüşündedir. Cumhura göre Allah azze ve celle farz ile vacibi eş anlamlı olan iki kelime gibi birbirlerinin yerine kullanmıştır. Eş anlamlı olan iki kelime gibi birbirlerinin yerine kullanmıştır. Ondan dolayı cumhur ulema demiş ki, şeriatın arasında fark görmediği iki kelimenin arasına fark getirmek şer'i değildir. Yani şeriat onları birbirinin yerine kullanmışsa, demek ki şeriatın nezdinde, şeriatın ıstılahında farz ile vacip aynıdır. Şeriat böyle yaptığı halde farz ile vacip arasında şer'i yönden ihtilaf olduğunu söylemek, bu demişler ne değildir? Bu doğru değildir demişler. Evet. Peki örnek olarak buna neyi zikretmişler? Örnek olarak buna ayet ve hadisleri zikretmişler. Örnek olarak ayet ve hadisleri. Şimdi biliyorsunuz Bakara suresinde Allah Azze ve Celle haç meselesini anlatırken diyor ki El-Haccu eşhurun me'lumat Haç belli olan aylardadır. Yani haç belli olan aylardır. Hani öyle her senenin her ayında yapılacak bir şey değildir. Ayları ne zaman yapılacağı hacın bellidir. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ اِلَىٰ خِرِهِ Kim o aylarda haccı farz yaparsa yani فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ Yani o aylarda kim hacca başlarsa فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا isyan O aylarda artık ne yoktur? Kötülük, fısq, isyan yoktur. Yani o ayda, o malum olan aylarda hacca başlayan. Burada femen فَرَدَةً'ın manası yani فَمَنْ اَوْجَبَ el الْحَجَّةِ Kim onlarda haccı kendine vacip yaparsa, yani haca başlarsa, hac aylarında hacca niyet ederse artık fısuk, artık isyan, artık kötülük nedir? Yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Cumhur diyor ki bu ayette Allah فَرَضَ kelimesini فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ evcebe yerine kullanmış. Yani biz bunun yerine اَوْجَبَyi de kullansaydık aynı manayı ifade ederdi. فَمَنْ اَوْجَبَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ deseydik mana yönünden ne olmazdı? Bir farklılık olmazdı. Demek ki şeriatın nezlinde farz ve vacip eş anlamlı kullanılan kelimelerdendir. Yine mesela diyorlar ki hadis-i şerifte ee, i̇bn Ömer diyor ki i̇bn Ömer sahih hadiste Sadakayı fıtır diye bildiğimiz sadakayı anlatırken diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sadakatel fıtırı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme fıtır sadakasını farz kıldı diyor ee, i̇bn Ömer Şimdi Burada farz kıldı dediği zaman fıtır sadakasında bu farzdan kasıt nedir? Buradan kasıt yani sünnet olmayandır. Hani bu peygamber aleyhissalatu vesselam'ın e, söylediği hükümde sünnet olan bir hüküm değildir manasındadır. Böyle olunca da buradan otomatikmen ne anlaşılır? Demek ki burada farzı sünnet olmayanların yerine kullandı şey İbn Ömer. Desek ki mesela burada şöyle bir itirazda bulunsak. Desek ki İbn Ömer'in söylemiş olduğu bu Mesele onun kendi görüşüdür desek hani bir sahabe olarak peygamberin fıtır sadakasıyla ilgili muamelesinden i̇bn Ömer'in anladığıdır bu desek. Biz diyeceğiz ki elbette ki i̇bn Ömer'in bu konudaki anlayışı İmam Ebu Hanife'nin anlayışının önündedir öyle mi? Yok dese ki i̇bn Ömer'in bu söylediğini mana manayönüyle rivayet etmiştir. Yani hani illaki bir kendinden önce söyleyenin sözünü bir ee, yüzde yüz aynı rivayet etmeyebiliyor. Bazen ravinin yanında fazla vacip diyelim eş anlamlı olduğu için İbn Ömer vacip demiştir. Ravi onu farz diye mesela e, aktarmıştır. Manayla rivayet dediğimiz şey olmuştur desek biz deriz ki o zaman lugat yönünden şüphesiz ki o kavmin yani sahabenin yaşadığı dönem lugatın altın çağıdır ve onların dil yönündeki bir ayrımı Veyahut da iki kelimeyi eş anlamlı görmesi onlardan sonra gelenlere hüccettir. Öyle mi yani? Onlardan sonra gelenlerin sözüne mukaddemdir. Çünkü onlar hem dilin, hem de dilin kendisiyle indiği şeriatın sahibidirler. Öyle değil mi? Ondan dolayı onların sözleri ve kendilerinin dışındaki insanların sözlerine mukaddemdir. böyle ki bu İmam Ebu Hanife rahimahullah da olsa. Ondan dolayı nedir? i̇bn Ömer burada bir şeyin ee, sünnet olmadığını ifade etmek için Fars kelimesini kullanmış. Yine Peygamber aleyhissalatu Vesselam mesela hadis şerifte diyor, sahibi hadiste Allah Azze ve Celle dedi ki, "Men adali walyan, fakat adantuhu bil harb. Kim benim dostlarımdan bir dostumu düşman edinirse ben ona harbi ilan ettim. Öyle mi? Devamında ne diyordu ee, Allah Azze ve Celle? وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ abdi bir أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا mima عَلَيْهِ hu aleh bana ona faz kıldıklarından daha bana sevimli olan bir şeyle yaklaşmamıştır. Yani Allah Azze diyor ki kulun benim en hoşuma giden bana yaklaştığı şey benim ona farz kıldıklarımla yaptagıdır. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Valla yazarul abdu tekrab eliye bin nawafil ve kul nafile olan ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder. Şimdi burada o zaman dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle, peygamberimizin Allah'tan naklettiğine göre farz ve nafile, yani nafilenin dışında kalanları Allah'a birinci derecede en çok yaklaşılanlara direkt farz diyor. E biz biliyoruz ki eğer vacip ile farz ayrı ayrı şeyler olmuş olsaydı Değil mi? Vacip ile farz ayrı ayrı şeyler olmuş olsaydı o zaman vacibi de zikretmesi lazımdı. Vacip nerede? Çünkü vaciple ile de insan Allah'a yaklaşır, yaklaşır. Öyle değil mi? O zaman biz burada anlıyoruz ki şeriatın kullanımında nafilenin dışında kalan şeylerin ismi hepsi farzdır. Tamam mı? Farz vacip arasında fark yoktur. Bu örnekler daha ne yapılabilir? Bu örnekler daha çoğaltılabilir. Öyle mi? Mesela bir örnek sizin diyelim 40 hadiste ezberlediğiniz bir tane hadisi aklınıza getirir. Farade Faraide feladay Yahua Allah' ze ve Celle bazı farzlar kıldı onları ne yapmayın onları zayi etmeyin diyor mesela bazı hatler koydu onları çiğnemeyin diyor burada e, kullanmış olduğu şey e, burada e, Allah peygamber aleyhiatu vesselam'ın kullanmış olduğu ifade e, farz kelimesini söylüyor ve farzdan kastı Allah Azze ve Celle'nin emrettiği her şeydir. Ve bu emrettiklerin hepsine farz kelimesini kullanıyor. Öyle değil mi? Emrettiklerin hepsine farz kelimesini kullanıyor. veyahuta da mesela çoğaltma babından örnek verecek olursak diyelim, hani Peygamberimizin yanına gelip İslam'ı soran bazı Arabiler vardı değil mi? Mesela biz daha önceki derslerimizde de e, özellikle fıkıhta da görmüştük değil mi? İşte, Mesela o neşli adam, yani ne söylediği anlaşılmayan neşli adamın kısası. Enes'e rivayet ettiği, uzaktan gelen Arabi'nin kısası. Sahabenin keşke biri gelse de soru sorsa dediği kısa mesela. Bunlar hepsi İslam'ı sorduklarında Peygamber kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç olduğunu İslam'ı söyledikten sonra mesela bir tanesi ne diyordu? Hel عَلَيَّ غَيْرُهَا Yani bunların dışında bir şey benim üzerime vacip midir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona ne dedi? İlla اَنْ تَطَوَّحُ senin tatavvû yapman müstesnadır. Yani peygamberimiz dini iki kısma ayırmış oldu değil mi? Bir Allah'ın farzları, farz kılmış olduğu vacipleri bir de onun dışında kalan tatavvû babından olan şeyler. O zaman biz burada ne anladık? Yani cumhur e ulemaya göre. Demek ki din bir emredilenlerdir kesin bir dille. Bir de emredilip de kesin bir dille emredilmeyenlerdir. İşte bu kesin dille emredilenlerin hepsinin ismi nedir? Hepsinin ismi farzdır. Ve benzeri buna benzer rivayetleri zikrederekten cumhur yani şeriatta farz ile vacibin aynı manada kullanılması veya kesin dille emredilen bütün emirlere şeriatın farz kelimesini kullanmasından dolayı demişler ki farz ile vacip aynı şeydir. Tamam mı? Hanefi uleması ve İmam Ahmed'ten dedi ki bir rivayete göre demişler ki farz ile vacip aynı şeyler değildir. Farz ile vacip nedir? Aynı şeyler değildir. Zaten farz ile vacip aynı şey değil dediği anda Hanefilerin yanında teklifi ahkamın sayısı arttı, değil mi? Biz vacip deyince farzı da kastediyorduk. Hanefiler vacip ve farz deyince bak onların yanında şimdi altıya çıktı şu ana kadar. Bizden bir tane cumhurdan bir fazlalar olmuş oldu. Bu alimlerin bunu söyleme, söylerken ki dayanakları şudur diyorlar ki biz lügat yönünden farz ile vacibi inceleme aldığımız zaman farz ile vacibin lügattaki manalarında farklılık olduğunu görürüz. Ve bu farklılık da şudur. Farzın içerdiği manalar vacibin içerdiği manalardan daha fazla kuvvet, daha fazla tesir, daha fazla etki ifade eder. Öyleyse farz farz vacipten daha tekitli olmalıdır. Tamam? Yani logatta kullanıldıkları mana itibariyle farzın ifade ettiği manalar vacibin ifade ettiği manalardan daha fazla tesir daha fazla tekit ifade ediyor. Öyleyse farzın şeriatta da farzın şeriatta da vacipten daha tekitli olması gerekir. Niye? Çünkü lügattaki farkların asıl olan nedir demişler? Lügattaki bazı farkların şer'i manalara da ne yapmasıdır? Şer'i manalara da yansımasıdır. Peki bunu söylerken neye dayanarak söylemişler? Şuna dayanarak söylemişler. Demişler ki vacibin Lugattaki manası neydi? Subut ve suqud. Öyle değil mi? Yani vacibin lugatta kullanıldığı mana u ey sakata. Yani bir şey vacip oldu dediğimizde yani düştü. Ve da bir şey vacip oldu dediğimizde yani sabit oldu manasına. Değil mi? Subut manasına. Vacibin manası bu. Peki farzın lugattaki manası nedir? Farzın lugattaki manası tesirdir. Tamam Farzın, lugattaki manalarından bir tanesi tesirdir. Tesir. Farzın birçok manası var. Yani bizim konumuzla alakalı olan kısmı yoksa takdir manasına da kullanılır. Yani Ferada şey اَيْ قَدَّرَهُ Yani onu takdir etmek manasına da mesela kullanılır. Ferada şey اَيْ Enzelehu, Mesela e Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor Sana o Kur'an'ı farz kılan Allah. Yani ne demek? Sana o Kur'an'ı indiren Allah Azze ve Celle. Yani farzın ee, birden fazla kullanıldığı mana var. Lakin asıl farzın kullanıldığı manalardan bir tanesi nedir? Bir şeye tesir etmek. Bir şeye tesir etmek. Bakın bu ulema demiş ki, bir şey vacip bir şeyin yere düşmesidir. Değil mi? Farz ise yere düştükten sonra düştüğü yere tesir etmesidir. O zaman farzın içermiş olduğu mana lugatta, Vacibin içerdiği manadan daha tesirli, daha teekitli, daha kuvvetlidir. Öyle mi? Bunu şeriata da yansıta, yansıtırsak o zaman diyeceğiz ki farz da vacip de Allah'ın kesin bir dille emrettiğidir. Lakin farz vacipten daha teekitlidir. Tamam mı? Farz vacipten daha müekkeddir. Yani farzın vacib, farzlığı, emredilişi, vacibin emredilişinden ve farzlığından daha tekitli, daha kesin, daha sabittir. Demek ki ulemanın farz ile vacibi ayırmasındaki bir etken nedir? Lugatta farklı manalarda kullanılmalarıdır. Lugatta farklı manalarda kullanılmalarıdır. Tamam. Şimdi bunu anladık değil mi? Bu yani Demek ki bazı alimler ki bu hanefilerden meşhur olan İmam Ahmet'ten bir rivayet, bir de müstakil. Bazı alimlerin tercih ettiği görüşe göre lugattaki bu ayrım şeriatta da farz ve vacibin birbirinden ayrı olmasını gerektirir, tamam? Peki cumhur ulema bunlara nasıl cevap vermiş? Cumhur ulema demiş ki bir, biz burada lugavi olan bir meseleyi değil, şer'i olan bir meseleyi araştırıyoruz. Öyleyse olaya, eğer olayın şer'i boyutunu araştırıyorsak, lugat yönündeki inceliklere değil, şeriattaki kullanımına bakmamız lazım. Tamam. Cumhur ulemanın, Hanefilerin kendinden intilak edip vaciple farza ayırdığı şeye yani lügat ayrımına bu şekilde cevap vermişler. Bizim şu anda araştırdığımız konu vacibin ve farzın lügavî boyutu değildir ki lügavî inceliklerine gidelim. Biz şer'i inceliklerine baktığımız için önce biz ne yaparız? Şeriat'taki kullanımına bakarız. Eğer şeriat'taki kullanımı lügattaki kullanımından farklıysa Şer'i kullanım, lugavi kullanımın önüne her zaman nedir? Takdim edilir. Bu da aynı zamanda bir kaidedir. Yani her zaman şer'i kullanım eğer bir konuda şer'i bir konu inceleniyorsa tabi ya, şer'i bir konu inceleniyorsa lugattaki kullanımı mesela çok geniş bir anlam ifade ediyor, şeriattaki kullanımı dar bir anlam ifade ediyor. Tamam? Hangisini esas alacağız biz şer'i meselede? Her zaman şeriattaki kullanımını esas alacağız. Niye? Çünkü şer'i istilah, logavi istilahın her zaman şer'i meselelerde önüne geçirilir. Ondan dolayı cumhur ulema da onlara bu kaideyle cevap vermişler. Biz şeriattaki kullanımına baktık, size zikrettiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi şeriat farz ile vacibi birbirinden ayrı manalarda kullanmıştır. Tamam. Şimdi burada duralım. O zaman, yani Cumhur'un cevabını verdik değil mi? Ve raci olan da Cumhur'un görüşüdür, onu da biliyoruz. Burada şöyle bir soru soralım. Diyelim ki, peki, madem Hanefi, şimdi şu anda Hanefi ulemasının görüşünü konuşuyoruz ha. Yani artık önceki meseleleri bir kenara bırakacağız, Hanefi ulemasının görüşünü konuşacağız. Şöyle bir soru soralım. Diyelim ki, madem ki Hanefi uleması, Dikkat edin soruya madem ki hanefi uleması ve bazı alimler şeriatın her emrettiğini kesin dille emrettiğini aynı seviyede görmüyor. Vacip ve farz diye ayırıyor. Peki bunu neye göre yapıyor? Yani hangi emirlere farz diyor? Hangi emirlere vacip diyor? Şimdi o zaman bu meseleyi de öğrenmemiz lazım, öyle değil mi? Tamam öğrendik. Hanefelerin yanında veya bazı alimlerin yanında farzla vacip ayrı ayrı şeyler. Peki cumhurun böyle bir sorunu yok. Her türlü kesin dille yapılmış emre vacip diyor. F vacip onların yanında farzı da kapsıyor. Ama bu alimler farzla vacibi birbirinden ayırmışlar. O zaman sor şu soru hemen kendiliğinden ortaya çıkan bir soru olur. Neyi esas alarak e, ayrıma gidiyorlar? Yani e, ayrım, ayrımın esasını anladık da, yani soru güzel anlaşılsın belki ben tam ifade edemiyorum. E, nasıl ayrıma gittiklerini, nereden yola çıkarak fazla vacibi ayırdıklarını öğrendik. Tamam bunda sorun yok, lugat yönünden. Peki cüz'iyata gittikleri zaman, yani fer'i meselelere gittikleri zaman, fıkhi meselelere döndükleri zaman hangi tür emirlere farz diyorlar, hangi tür emirlere vacip diyorlar, şimdi bu defa onu öğreneceğiz. şimdi. Alimler bunda demişler ki bazıları bunların içinden bazıları yakini delil ile sabit olanlar fars şeriatın yakini delillerde emrettikleri kesin dille emrettikleri fars zanni olan delillerle emrettikleri ise vaciptir. zanni delillerle emrettikleri ise vaciptir. Bu ne demek? Yani bu ulemanın yanında yakin nedir? Zannedir. Bunlara göre yakin, bakın bunlara göre diyorum ha, bu genel bir şey değil. Bunun tafsilatı var. Yeri de başka yer. Yakini delil Kur'an'la varit olan ve mütevatir sünnetle varit olan bazısı meşhur olan haberi de buna dahil etmiş varit olanlar yakin bunun dışında kalan ahad hadis dediğimiz garip aziz, meşhur yani mütevatir olmayan diğer bütün hadis çeşitleri ise bunlarla varit olanlar ise nedir? vaciptir o zaman demek ki bunlar ne yapıyorlar? Şeriat bir şeyi kesin dille emrettiği zaman yani ma talabe'ş-şarî'u fi'lehu talaban cazime olduğu zaman veya ma emere'ş-şarî'u fi'lehu emran cazime kesin bir dille şeriatın fiilini talep ettiği şeyi gördükleri zaman bakıyorlar. Bu emirin, emir şeriat neyle emreder bize? Ya kitapla ya sünnetle. Öyle mi? Bakıyorlar. Eğer bu kitapla varit olmuşsa bu emir. Buna ne diyorlar? farz diyorlar. Eğer sünnetle varit olmuşsa bu emir, buna ne diyorlar? Buna vaciptir diyorlar. Veyahut da sünnet demeyelim de mütevatir haberin dışındaki rivayetlerle varit olmuşsa, buna o zaman ne diyorlar? Buna o zaman vaciptir diyorlar. Bu da onların e, bu konuda gittikleri nedir? Gittikleri ayrımdır. Bazısı ise, yani bazı alimler ise daha geniş bir kavram kullanmışlar demişler ki Kur'an'la varit olanların hepsi farz, sünnetle varit olanların hepsi vaciptir. Tamam? Yani hiç mütevâtir, ahad ayrımına gitmeden Kur'an'la varit olanların hepsi farz, ee, sünnetle varit olanların hepsi de nedir? Hepsi de vaciptir. demişler. Tamam. Burada duralım. Yani çok da böyle işin tafsilatına zaten girmeyeceğimizi daha önceden de söylemiştik ama burada duralım. Burada sorumuz şu. Cumhur ulemanın Cumhuri ulemanın Hanefilerle aralarındaki bu ihtilaf lafzi bir ihtilaf mıdır? Yoksa semeresi olan manevi bir ihtilaf mıdır? Yani biz herhangi bir kitabı okuduğumuz zaman, mesela bazen alimler diyor ki el khilafu fi hadhih masaleti lafziyun. Bu meseledeki khilaf lafzidir ve otur khilaf maneviyun, khilaf manevidir. buradan kasıtları ne? Eğer alimler bir ihtilafa lafzî diyorlarsa, bunun manası şudur. Yani taraflar lafızda ihtilaf etmişler ama bu ihtilafın bir semeresi bir sonucu yoktur bu ihtilafın bir semeresi, bir sonucu yoktur. Ne gibi mesela buna örnek? Vacibin tanımında yapılan ihtilaflar gibi. Değil mi? Yani alimlerin her biri vacibi farklı bir şekilde tanımlamış ve diğerinin tanımını kabul etmemiş ama hepsinin sonuç olarak ittifak ettiği şey ne? Özürsüz olarak ehliyeti olan bir insan bir vacibi yerine getirmezse bundan şeriat tarafından yerilir. Öyle mi? Bak her ne kadar lafızdaki bu ee, tartışma bir ihtilaf gibi görünse de ama bunun sonuca neyi yoktur? Sonuca bir etkisi yoktur. Ama hilaf manevidir dersek bunun manası bu sözde olan ihtilafın pratikte vakada bazı yansımaları vardır demektir. İşte bu hilaf bu hilafta racih olan sahih olan, doğru olan cumhur ile hanefilerin arasındaki ihtilaftaki ihtilaf manevi bir ihtilaftır. Ne demek? Yani o zaman paratiye bunun bazı yansımaları vardır. Bazı alimler demiş ki bu bu lafzi bir ihtilaftır. Ama bu doğru değildir. Yani bazı alimler cumhur ile hanefilerin arasındaki bu ihtilafı lafzi bir ihtilaf olarak adetmişler. Ama bu ne değildir? Bu görüş doğru olan bir görüş değildir. Çünkü hanefiler ile cumhurun arasındaki ihtilaf lafzi değil, manevidir. Niye? Bakın sebeplerini söyleyecek olursak. Bir, 1 Bu alimlere göre farzı inkar etmek insanı küfre götürür. Vacibi inkar etmek ise insanı küfre götürmez. Tamam? Bak. Yani bizim ya cumhur ulemanın vacip dedikleri hem vacibi hem farzı kapsar. Bu alimler vaciple farzı birbirinden ayırdılar ya. Bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki bir insan farzı inkar ederse yakini delille sabit olan bir şeyi inkar ettiği için kafir olur. Vacibi inkar ederse zanni olan bir delille sabit olan bir şeyi inkar ettiği için kafir olmaz diyorlar. Tamam. Normalde bunu bir tarafa yazalım. Fayda babından bir şey zikredeceğim. Cumhur ulema her ne kadar farzla vacibi birbirinden ayırmasa da bir meselenin inkârı konusunda bütün farzları aynı mesabede görmemişler. Öyle değil mi? Mesela cumhur ulema ne diyor? Kim namazın farzını inkâr ederse kafir olur. Hiç şey yok bunda. E, tartışma yok. Ama bir adam yemin kefaretini inkâr ederse bakılır. Eğer yaşadığı yer onun bilmesini gerektiren bir yerse tekfir edilir. Yok yaşadığı yerde cahil olması, bilmemesi normalse o zaman tekfir değil, tarif edilir. Yani kendisine yemin kefaretinin sabit olduğu kendisine bildirilir. Tamam Yani cumhur ulema bu konuda her ne kadar farzlara ee, fazla vacibi aynı görse, cumhurun yanında da her farzın inkarı insanı ne yapmaz, küfre götürmez. Hani biz ne demiştik? Mesela kimisi bunu ma'lum mineddini biddarura yani dinde zaruri bilinmesi gerekenler dinde zaruri bilinmemesi gerekenler diye mesela ayırmışlar vesaire İkincisi bu alimler demişler ki Fars ne amden ne de sehven terk edildiği zaman kabul edilmez. Mutlaka onu bir daha yerine getirmesi lazım. Vacip ise amden terk edilirse olmaz. Bir daha yapmak lazım. Ama sehven terk edilirse o zaman nedir o zaman e, insan onu şey yapabilir mesela namazda seyif secdesiyle hacda ise kurban keserekten onu cebredebiliyorsun onu sarabiliyorsun değil mi bunun tafsilatını anlayabilmek için zaten e, nereye dönmek lazım biz fıkıhta fıkıh derslerimizde neyi anlattık mesela sizinle beraber ne işledik namazın rükünleri babında dedi ki bazı alimlerin yanında namazın içindeki sözler ve fiiller iki kısımdır Rükünler yani farzlar ve sünnetler. Ama dedik ya Hanbeliler ve Hanefiler bunu böyle kabul etmemişler değil mi? Rükünler, vacipler bir de sünnetler diye üçe ayırmışlar dedik. İşte bu ayrımda da dedik esas olan neydi? Rükünleri bir adam ister bilerek yapsın ister bilmeyerek yapsın, ister kasten yapsın ister unutarak yapsın fark etmez onu bir daha ne yapması lazım? Baştan yapması lazım. Yani bir daha baştan o ibadeti yerine getirmesi lazım. Ama eğer vaciplerden birini terk ederse bakarız. Bilerek terk etmişse gene aynı. Yani bir daha onu baştan iade etmesi lazım veya o cüz-iyatı baştan tekrar etmesi lazım. Ama eğer sehven veya unutanak yaparsa o zaman nedir? O zaman ikisini birbirinden ne etmesi lazım? onu seyf secdesiyle veya şeriatın ona bedel kıldığı bir şeyle onu cebrede bilir. O zaman demişler vaciple farzın arasındaki yansımayı ne yapmışlar? Genel kaide olarak bu şekilde anlatmışlar. Peki bunun furu'a yansıması var mı? Tabii ki bunun furu'a yansıması var. Furu'a bunun yansıması ne? Furu'a bunun yansıması var. Mesela örneğin ne gibi? Hanefilerin, Hanefilerin vitri vacip kabul etmeleri gibi. Öyle değil mi? Hanefilerin vitre vacip demelerinden kasıtları, beş, hani bazıları diyor ki yok, bize farz kılınan şey beş vakit namazdır diyor, tamam. Hanefiler zaten beş vakit nam, altı vakit namaz olduğunu söylemiyorlar ki. Hanefiler beş vaktin farz olduğunu, vitrin ise vacip olduğunu söylüyorlar. Anlaşıldı? Hanefiler beş vaktin farz olduğunu, vitrin ise vacip olduğunu söylüyor. Yani onların yanında fazla vacip birbirinden ayrı. Mesela diyelim biz e, ne diyoruz? Biz diyoruz ki işte peygamber aleyhissalatu vesselam kendisine din soranlara beş vakit namaz Allah size gecenizde ve gündüzünüzde farz kılmıştır dedi diyoruz. Hanefiler ne diyorlar? Diyorlar tamam. Bunlar farz. Bizim söylediğimiz ise vitir nedir? E şeriatın e zanni delillerle bize emretmiş olduğu bir şeydir. Ondan dolayı bu vaciptir e diyorlar. Mesela Fatiha meselesi. Fatiha'nın okunmasının namazda farz olduğuna dair Onlarca çok açık ve sarih rivayet var. Öyle değil mi? Hanefiler ne diyorlar? Kur'an okumak namazda Kur'an okumak, fakra'u mata Kur'an ve fakra'u mata min size Kur'an'dan kolay geldiğini okuyun namazı kastediyor ve Celle. Diyorlar bu Kur'anla sabittir. Kur'an okumak farzdır. Yani biri namazında Kur'an okumazsa onun namazı nedir? Batıldır. Ama diyorlar Fatiha okumak sünnetle sabittir. Ondan dolayı Fatiha okumak vaciptir, farz değildir. Tamam mı? Fatiha okumak nedir? Fatiha okumak vaciptir, farz değildir. Öyleyse bakın bunların neyi vardır? Bunların furua yani fer'i ve fık'i meselelere burada gizlen ayrımın bir yansıması vardır. Ve bu örnekleri daha ne yapabiliriz? Bu örnekleri daha çoğaltabiliriz. Öyleyse, öyleyse bir ilim talebesi bir konuyu araştırdığı zaman veya bir kitap okuduğu zaman diyelim ki bak da orada diyor ki işte bu mesele vaciptir, vaciptir mesela. Hemen ne yapması lazım? Hemen onu söyleyen alimin yanında vacip ile farz aynı şey midir yoksa vacip ile farz ayrı ayrı şeyler midir diye hemen bakması lazım. Tamam? Yoksa aksi halde, aksi halde o alemin kullandığı ıslahı hangi e, fikir yapısıyla söylediğini, hangi usule dayanarak söylediğini bilmediği için o alemin söylemediği şeyi söyler veya o alemin sözünden alimin kastetmediği birçok sonucu ne yapabilir? Birçok sonucu çıkarabilir. Yine ikinci mesele, bunu gördüğümüz zaman bu ayrımı, şunu da anlamış oluyoruz hemen. Cumhur ile Hanefilerin arasında cumhurun sünnet Hanefilerin vacip dediği birçok mesele var. Öyle değil mi? Neden Hanefiler bunlara vacip demiş? Bunu ne yapmış oluyoruz? Bunu anlamış oluyoruz. Hanefilerin bunlara neden vacip dediğini anlamış oluyoruz. Niye? Çünkü onlar eee farzın ee, şey cumhur ulema bir şeye bakıyorlar. Farz değilse o zaman sünnettir diyorlar. Hanefiler bir şeye bakıyorlar. Farz değilse vacip de olabilir diyorlar, sünnet de olabilir diyorlar. İşin emir boyutu biraz ağır basıyorsa, vacip olma yönünü yapıyorlar? Vacip olma yönünü tercih ediyorlar. Ama cumhurun yanında orta bir sınıf olmadığı için farzlık tanımına uymayan her şeyi hemen sünnet kategorisine düşürüyorlar. Evet. Burayla ilgili söyleyeceğimiz inşallah budur. Yani farz ile vacip birbirinden ayrı şeylerdir. Ee, hanefi fukasının yanında, cumhurun yanında ise aynı şeylerdir. Bu ihtilafın bu ihtilaf lafzi bir ihtilaf değildir. Bu ihtilaf manevi bir ihtilaftır ve bu ihtilafın da vakada semeresi vardır. Bu ihtilafın vakada semeresi vardır. Evet. Eh. Şimdi vacibe tahliük eden üçüncü bir mesele geldik. Vacibin, vacibin farklı itibarlarla farklı kısımlara ayrılması meselesi. Tamam? Vacibin farklı itibarlarla farklı kısımlara ayrılması meselesi. Hatırlıyorsanız biz fıkıh dersimizde Allahu Alam. İnşallah yanlış hatırlamıyorum. Bu konuya değinmiştik. Demişti ki. Tek bir şey, farklı yönleri düşünülerek alimler tarafından farklı farklı taksimatlara, farklı farklı ayrımlara gidilebilir. Değil mi? Vacip de aynen böyle olmuştur. Yani farklı yönleri düşünülerek vacibin farklı kısımları ortaya çıkmıştır alimlerin yanında. Bunu da niye yapmışlardır? Ta ki vacibi öğrenmeye çalışan kişi vacibi güzel bir şekilde tasavvur edebilsin diye. Öyle mi? Yani bütün şimdi iç içe girmiş, bütün konuları iç içe girmiş bir meseleyi anlamakla konuları güzel bir şekilde taksimatlandırılmış ve her bir kısmın güzel bir şekilde açıklanmış olduğu meseleyi anlamak arasında dağlar kadar fark vardır. Öyle değil mi? Yani birbirine girmiş, şimdi ben bu anlattıklarımı, mesela vaciple alakalı anlattıklarımı hiç bu ayrımlara gitmeden böyle bir konuşma şeklinde zikretmiş olsaydım belki dersin kendisinin dışında en azından bir gün, iki gün onu anlamak için yazının içine ayrı ayrıya geçirelim, dinleyerek ayrıya geçirelim vesaire bir sürü şey mesela. Ama taksimata gidildiği zaman anlaşılması daha kolay oluyor ki bunu zaten neden alimler kitapları bablara ayırmıştır dediğimizde anlattık. Peki tek bir şey nasıl farklı farklı şey yapılıyor? Farklı farklı yönlerden. Mesela örneğin alimler bize diyecek ki mükellefin vacibi yerine getirmesi yönünden vacip muayyen ve muhayyer olarak iki kısma ayrılır. Vacibin zamanıyla alakalı vacip mutlak ve muakkat olarak iki kısma ayrılır. Mesela vacibin işte e, miktarı esas alınarak muhaddet ve muhaddet diye vacib iki kısma ayrılır. Vacibin e, kendisine yönlendirildiği mükellef zümresi itibar edilerek vacib, ayni vacib ve kifai vacib diye iki kısma ayrılır. Mesela yani tek bir şey ama onlarca kısımlara ne yapılabiliyor? Ayrıla biliyor. Bu ne gibidir? Bu şunun gibidir. Mesela diyelim ki ben se desem ki bana, İstanbul'u İstanbul'u nüfusu yönünden tarif edin. Siz bana ne diyeceksiniz? Nüfus yönünden İstanbul iki kısma ayrılır. Çok kalabalık olan yerler değil mi? Bir de kalabalık olmayan, sakin olan yerler. Desem ki içinde yaşayan etnik köken itibariyle bana İstanbul'u tarif edin diyeceksiniz İstanbul üç kısma ayrılır Türklerin yaşadığı bölüm, Kürtlerin yaşadığı bölüm mesela örnek veriyorum Lazların yaşadığı bölüm örneğin veya Rumların veya Ermenilerin veya başkalarının yaşadığı bölüm desem ki bana İstanbul'u hava e, durumunu mesela e, iklim yönünden İstanbul'u tarif edin diyeceksiniz İstanbul'un şuraları işte diyelim ki nemlidir ama buraları nemsizdir diyeceksiniz. Desem size İstanbul'u bana denizi, denizin şehir, denizle şehir arasındaki bağlantı yönünden tarif edin. Diyeceksiniz İstanbul'un şu kısımları denizin semtin içinde olduğu veya ilçenin içinde olduğu şu kısımları ise denize uzak olan yerlerdir vesaire Yani ee, birçok farklı noktayı esas alarak farklı tarifler ve farklı taksimatlara gidebilirsiniz. İşte alemler de bazen bazı konularda bir meseleyi farklı yönlerine itibar ederek, farklı yönden ele alarak farklı şekillerde tarif etmiş, farklı şekillerde kısımlara ayırmış o ayırmışlardır. Bunun sebebi de nedir? Ta ki meseleyi öğrenmeye çalışan insanın rahat ve doğru bir şekilde meseleyi öğrenebilmesidir. Ondan dolayı inşallah bu dersimizden sonra vacibin kısımlarını anlatacağız ama burada duralım. Ta ki bu fazla vacip aynı şey midir meselesi tam anlaşılsın sonra diğer mesele inşallah geçmiş olalım. Evet. Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.